Alhamdulillah. hamd Vessalatu ve selam ala Rasulillah. Kardeşlerim Bugünkü dersimizin konusu Allah Subhanahu ve Taala bizden nasıl bir Müslüman olmamızı istiyor? Teala bizden nasıl bir Müslüman olmamızı istiyor. Allah Subhanahu ve teala bütün mahlukatı yarattı ve bütün mahlukattan kendisine halisane şekilde ibadet etmelerini istedi. Yaratılmış her mahlukatın kendilerine has bir ibadet şekli var. İşte bugün biz insan olarak yaratıldık. Allah Azze ve Celle bizden ibadet istiyor. Ve biz bu ibadetimizi hangi haller, hangi durumlar, hangi meseleler üzerine ne yapacağız? Allah Azze ve Celle'ye arz edeceğiz. Yani ibadetlerimizi, taatlarımızı yaparken nelere dikkat edeceğiz müslümanlığımız nelerin üzerine bina olmuş olacak evet Rabbul Alemin Azze ve Celle ve ma halaktul cinne vel inse illa li'abudun buyuruyor yani ben insanları ve cinnileri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım evet bizler ibadet için yaratıldık ama her isteyen istediği gibi ibadet etsin keyfe ma yaşa yaşasın, hayat sürsün denilmemiştir. Yani Allah yarattı, ey hadi ben sizden ibadet istiyorum. İsteyen istediği gibi ibadet etsin kabulüm demedi. İbadetlere, taatlara bir şekil şemail koydu Allah. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma bu ayette geçen illa li'abudun kelimesini illa liyuvahidun olarak yani bana ibadet etsinler diye geçen kelimeyi illa liyuvahidun ancak beni tevhid ederek ibadet etsinler diye ne yapmıştır? manalandırmıştır. İbadetleri Allah Azze ve Celle'nin emrine rızasına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine %100 mutabık olacak şekilde icra etmekle Allah bizine ne yapmış mükellef kılmış ibadet etmeden önce Allah Subhanahu ve Taala'nın bildirdiği Resulullah aleyhisselatu vesselamın öğrettiği gibi ve halisane bir şekilde niyetle ne yapmalıyız bu ibadetleri taatları icra ve ifa etmeliyiz bu konuda Rabbimiz Azze ve Celle El Araf suresi 54. ayeti kerimede şöyle buyuruyor Elâ lehul halqu vel emr Subhanallah Yani yaratanın Allah olduğu emretme yetkisinin de kendisinin elinde bulunduğunu Rabbimiz Azze ve Celle ne yapıyor bu ayette bize bildiriyor Yaratmak ve emretmek Allah Azze ve Celle'nindir. Şu halde yaratıcı olan Rabb Azze ve Celle <gülüyor> ibadete layık ve müstehak olandır. Yaratmayan ne yapmaz? İbadete layık değildir. Rızık vermeyen ibadete layık değildir. Şifa vermeyen ibadete layık değildir. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin sıfatları. Demek ki Allah Azze ve Celle bu sıfatlarla muttasıf olduğu için kullarını yarattığı için demek ki ibadete, taata da layık olan, müstehak olan o. Evet. Yine yaratıcı olan Allah Celle Şanuhu, kullarını neye inanıp, neyi inkar edeceklerine, nasıl davranıp, neleri terk edeceklerine kendisi karar vermiştir kendisi karar vermiş, peygamberleri vasıtasıyla kullarına bunu bildirmiş ve bu şekilde davranmamızı da bize vacip kılmış. Evet ben İslam'ı kendime din olarak kabul ettim diyen kimse gelen bu ayeti kerimelerle Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi iman etmeye onu her türlü noksanlıklardan tenzih ederek tevhid etmeye İbadet ve taatı Sadece ona hasretmeye Onun koyduğu kanun ve Kaidelere riayet etmeye Onun kendisine Bila kaydu şart itaat edilmesini Öngördüğü Muhammed aleyhisselama itaat ve ittiba Edilmesini de Rabbimiz azze ve celle Kurtuluş çaresi ve reçetesi Olarak ne yapmıştır? Bize sunmuştur Evet Şimdi Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize itaati hangi durumlarda, nasıl ve ne şekilde emrettiklerini görelim. Allah itaati emretti ama bu itaatin de bir şekli şemaili var, bir prosedürü var. İtaat edin. Böyle değil. Nasıl yarattım, ibadet istiyorum İstediğiniz gibi ibadet edin demediyse Allah Subhanahu ve teala itaat edin dedi ama bu itaati de ne yapmadı? Kullarının anlayışlarına bırakmadı. Evet Rabbimiz azze ve celle Nisa suresi 59. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu eti'u ve eti'u rasule ve ulil emri minkum fi تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Evet ey iman edenler. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler. İtaat Allah'a ve itaat Allah subhanahu ve taala itaat edin onun resulüne de İtaat edin. Bakın burada Rasul kelimesi harfi tarifle gelmiş yani elif lam kelime takısıyla gelmiş. Bu ne demek? Herhangi bir peygambere itaat edin demek değil. Er rasulden kasıt belirli bir peygamberdir. Muhammed aleyhisselamdır bu. Çünkü Muhammed aleyhisselam Allah celle Şanuhu, en son peygamber olarak seçmiştir ve en son ümmette biz olduğumuza göre biz ancak Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmakla mükellefiz. Evet İbrahim Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, e, Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ı hadislerde geçtiği gibi biz peygamber olarak kabul ederiz bütün peygamberleri. İsmi şerifi e, Kur'an'ı kelime geçen 25 peygamberi kabul ederiz. Hadislerde geçenleri de kabul ederiz. Ama onların şeriatıyla amel etmemiz bize ne değildir? farz değil Biz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şeriatıyla amel etmekle yükümlüyüz. Çünkü Rabbünal Alemin Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Sümme cealnake ala min Ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve İsa'ya, Musa'ya ve senden önceki peygamberlere birer şeriat verdiğimiz gibi sana da bir şeriat verdik. Fettebi'ha. <gülüyor> o şeriata tabi ol. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا اَلَّذِينَ la يَعَلَمُونَ Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyanların arzu ve isteklerine yatma, uyma. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah subhanehu ve teala'nın koymuş olduğu şeriata uymakla mükellefse Resulullah aleyhissalatu vesselamın ümmeti olan kişilere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından aldığı, getirdiği vahiylere ve o şekilde bize e, belirlenen şeriata uymalarda nedir? Farzdır. Evet kardeşlerim. Wa ulul emri minkum. Sizden olan ulul emre de ne yapın? İtaat edin. Allah Celle Şanuhu buyuruyor. Buradaki ulul emri ulema ne yapmış? Şöyle tefsir etmişler. İkiye ayrılır demişler bazıları alimler demişler ki buradaki ulemirden e, kasıt ulemadır. Bazı alimler demişler ki umeradır. Yani alimler ve yöneticiler. Evet. Nasıl olursa olsun ister alimler olsun ister amirler olsun Kur'an ve sünnetin paralelinde bir şeyler emrederlerse onlara itaat etmek farz olur. Kur'an ve sünnetin haricinde Kur'an ve sünnete muhalif olan bir şey emrederlerse la taata li mahlukin fi Allah subhanehu ve taala yasyan olan yerde kula itaat yoktur hadisinin gereğince babamız da olmuş olsa Kur'an ve sünnete muhalif bir şey emrettiğinde ona itaat etmekle ne değiliz? Mükellef değiliz. Evet. Fe entenaza'tum şey'in, eğer bir mesele hususunda nizaya düşerseniz, yani ihtilafa düşerseniz, ferudduhu, onu ne yapın? Reddedin, götürün, arz edin ilallahi, Allah azze ve celle'ye ve resule Muhammed Aleyhisselam'a. Yani onu Allah ve Resul'e götürün. İn kuntum ahir, eğer gerçekten Ahiret gününe e, inanıyorsanız Allah Ahiret gününe ve Allah Azze ve Celle'ye inanıyorsanız bunu böyle yapın. Zalik'e hayırın ve ahsenu teuila bu sonuç olarak sonuç olarak daha hayırlıdır. Eğer bir kimse karşılaştığı meseleleri dini meseleleri dünyavi meseleleri Allah ve Rasulünün bildirdiği halde Allah ve Rasulüne müracaat etmez onların göstermiş olduğu meselede onların gösterdiği durumda çözüme kavuşturması nasıl Allah'ın yüzüne bakacak nasıl Rasulullah aleyhissalatü vesselam'dan şefaat isteyecek bizim dinimiz hem dünyevi meselelere ne yapmış hüküm getirmiş hem de uhrevi meselelere hüküm getirmiş dinimizde Dinimizde Kur'an'da ve sünnette insanı ilgilendirmeyen hiçbir mesele nedir? Boş bırakılmamıştır. İnsanı ilgilendiren hiçbir mesele boş bırakılmamıştır. Aklımıza gelsin bir şey. Ne gelirse gelsin. Muhakkak Kur'an ona ne yapmış? Parmak basmış, işaret etmiş. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bu hususta muhakkak bir şey söylemiş. Ya o da ona ne yapmış? İşaret etmiş. Evet. Şimdi kardeşlerim meseleleri Allah subhanehu ve Taala'ya götürmek nasıl olur? Meseleleri Allah subhanehu ve teala'ya götürmek nasıl olur? Bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatında Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşıyorken başlarına bir mesele geliyordu. Hemen gidiyorlardı Resulullah aleyhissalatü vesselama müracaat ediyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah subhanehu ve teala'dan ııı e, bir emir yahut da nehi bir çözüm yolu bekliyordu. Allah Subhanahu ve teala Cibril aleyhisselam vasıtasıyla bir vahiy gönderiyordu. Emirler yahut da camiası. İşte Allah'a Subhanahu ve teala o meseleyi götürmek birinci şekilde böyle. Peygamber aleyhisselatü vesselamın hayatında Allah'ın o meseleye bir çözüm olarak gönderecek olduğu ayetlere müracaat etmek. Ayet beklemek Allah'tan. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Artık biz meselemizi ne yapamayız? Allah'a soramayız. Gidip tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifine de Ya Resulallah böyle bir musibet geldi. Bunun çözümü nedir? Soramayız. O zaman ne yapacağız? Tamam. Bir şık kaldı. O zaman elimizde tamam. elimizdeki bugün mevcut bulunan Kur'an-ı Kerim'e müracaat edeceğiz. Neden elimizde mevcut bulunan Kur'an-ı Kerim'e müracaat edeceğiz diyoruz? Çünkü bu imansız kafir e, Rafiziler ne diyorlar? Kur'an harşavakella yarımdır, eksiktir. 17.000 evet. ayettir. 6.500'ü bugün elimizde. Ondan ziyadesi Mehdi muntazarın elinde olacak. Ahirete yakın, kıyamete yakın gelecek Kur'an-ı Kerim'i ikmal edecek. Bu küfürdür kardeşler. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabe-i kerama okuduğu, öğrettiği, yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'dir. Eksiyi, noksanı fazlası efendime söyleyeyim, hiçbir meselesi yoktur. levh Mahfuz'da nasıldır Kur'an-ı Kerim? Aynı bugünaleykümselamun aleykümler. Aynı elimizde. Allah'a götürmek böyle oluyor. E Resulullah aleyhissalatü selama götürmek nasıl oluyor? Resulullah aleyhissalatü selamın sağlığında sahabe-i kiram ne yapıyor? Bak. Resulullah aleyhissalatü selam Efendimizin sağlığında sahabe-i kiram ne yapıyorlar diyorlardı ya Resulullah böyle bir durum var. Hemen Resulullah aleyhissalatü selam Allah'tan aldığı vahiy bilgiyi ister okunan vahiy olsun ister okunmayan vahiy olsun çünkü vahiy iki türlü vahiy matlu vahiy gayrimatlu hemen ne yapıyordu o müşkilaya cevap getiriyordu Resulullah aleyhisselatü vesselam vefat etti öldü Resulullah aleyhisselatü vesselam bundan sonra dünyayla ne yapmadı alakası kalmadı Resulullah aleyhisselatü vesselam ayeti kerime var Resul ölürse ya da öldürülürse Topuklarınızın üstüne geriye mi döneceksiniz? Demek Rasulullah Aleyhisselam bizim gibi insan bu adesi yetti, dünyada tebliğ işi bitti, Allah Azze ve Celle ruhunu kabz etti. Bazıları gidiyorlar, kabri şeriften soruyorlar. Ya Rasulullah şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Evet sen falanca e, kitabı yaz, sen feşmanca kitabı yaz. <gülüyor> halen daha emir alıyorlar Subhanallah bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iftira bunlar deccallar böyle bir şey yok eğer öyle bir şey olsaydı sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhim Ecma'in haziratı giderlerdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ederlerdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlara çeşitli emirler nehiler verirdi Ümmet-i Muhammed'in arasındaki her şey çözülür husule gelirdi var mı? Hazreti Aişe ile Hazreti Ali arasında radıyallahu anhu ceryan eden meseleler hususunda yahut Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye radıyallahu anhu e, anhuma arasında ceryan eden meseleler hususunda sahabe-i kiramın e, kalkıp Resulullah aleyhissalatü vesselamın kabrine gidip de ya Resulallah böyle böyle bir mesele var nedir senin fikrin görüşün diye sordukları var mı? Böyle bir şey yok. Sahabe-i kiramın Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin yapmadığı şeyi bugünkü deccallar yapıyorlar. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında sahabe kiram gidiyordu, soruyordu. Başlarındaki musibetin nasıl çözüleceğine cevap alıyorlardı. Resulullah vefat etti Aleyhisselatü Vesselam. Sen biz ne yapacağız? Biz de şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen sağlam, salih olan rivayetlerle hasen rivayetleri ne yapacağız? Meselelerimize çözüm arayacağız. Evet. Allah ve Rasulüne itaat ne şekilde oluyormuş? Bu şekilde oluyormuş. Yani Kur'an'a ve sünnete müracaat etmekle. He. Yani bilâ kaydu Hiçbir kayda gerek duymadan Allah ve Rasulüne itaat. Ama ayeti kerime mukatar değil. Ne diyor? Ve ulil emri min Sizden olan ulul emre de ne yapın? İtaat edin. Evet. Bizden olan ulul emre itaat ise kayıtlı ve şartlı. Ulul emr alimler ve amirler. Çünkü bazı alimler burada ulul emr'den kasıt umaradır. Bazı alimler hulemadır demişler. Yani alimler ve amirler. Bunlar ne zaman? Kur'an ve sünnetin paralelinde bir şey emrediyorlar, bir şey nehy diyorlarsa ne yapılır? Kayıtlı şartlı bak Kur'an ve sünnete paralellik arz eden emirler ve nehiler camiası getirirse onlara ittiba edilir, itaat edilir onların sözü aleyh raksı ayn diyerek kabul edilir. Eğer Kur'an ve sünnete muhalif olan tezat teşkil eden bir şey söylüyorsa o da alınmaz. Evet. Şimdi Ayet ve hadislerin anlaşılmasında insanlar okudular bir ayeti birisi bir türlü anladı, birisi başka türlü anladı, birisi başka türlü anladı, bir hadis okudu, biri başka türlü mana verdi biri başka türlü mana verdi, biri başka türlü mana verdi. Böyle olunca ne yapacak? Böyle olunca da o mesele hususunda ilmi derinliğe kavuşmuş olan ulemaya gideceksin soracaksın Allah Azze ve Celle'nin buradaki muradı diğer ayeti kerimelerle karşılaştırıldığında diğer hadisler sahih hadisler araştırıldığında bunu nasıl anlamalıyız diye halime soracaksın kendi kafandan ne yapmayacaksın anlamaya hayatına tatbik etmeye çalışmayacaksın Amerika'yı ikinci defaya keşfetmenin yolunu aramayacaksın Evet. Evet kardeşlerim, meselelerin çözümü Allah ve Resulünün hakkıdır. Allah ve Resulünün hakkı olan meselede ne yapmayacaksın? Sen ikilemde kalacaksın. Ancak oradaki inceliklere vakıf olanlar ise alimlerdir. Kur'an'ın anlaşılması için alimlerin derin ilminden yararlanmak şarttır. Zira onlar bizim ulaşamadığımız bilgilere ne yapmışlardır? Allah azze ve celle'nin onlara ikram etmiş olduğu ilim sayesinde ulaşmışlardır bizim ulaşamadıklarımıza. Ulaşıp sahih olan hadisleri, hasen olan rivayetleri ne yapmışlardı? Toplamış, cem etmişlerdir onları bize ne yaparlar getirip gösterirler o meseleyi de o şekilde halletmemize sebebiyeti verirler evet evet kardeşlerim Rabbimiz Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaati farz görmüştür kendisine kullar arasında kayıtsız şartsız itaat edilecek merci sadece Resulullah'tır kullar arasında kendisine kayıtsız şartsız itaat edilecek merci sadece Resulullah aleyhissalatü vesselam'dır evet Nisa suresi 80. <gülüyor> ayet-i kerimede Rabbimiz azze ve celle şöyle buyuruyor <gülüyor> Men ata allah. kim ki Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur yani Resule kayıtsız şartsız itaat eden kişi Allah azze ve itaat etmiş olur neden çünkü Allah subhanehu ve Teala ona itaat edilmesini ne yapmıştı? Farz kılmıştır. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ümmetinin ve sair kulların sorduğu bütün sorulara cevap vermeye nedir yetkilidir. Evet. men tavalla Kim ki Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat etmekten çekinirse Muhammed aleyhissalatü vesselam Bil ki biz ne yapmadık? Seni onların üzerine vekil tayin etmedik. Sen onların vekili değilsin, kefili değilsin. Sen onların bekçisi de değilsin. Hani her koyun kendi bacağından asılır gibi biz seni tebliğ vazifeni yerine getirip getirmediğinden hesaba çekeriz onları da onları da sana tabi olup uymadıklarından hesaba çekeriz senin tebliğ vazifeni yaptığına dair senin ashabın ne yaptı şehadet ettiler nerede şehadet ettiler veda hutbesinde Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu ben de Allah Azze ve Celle'den getirdiğim aldığım şeyleri size Tebliğ ettin mi? Dediler ki tebliğ ettim O zaman ne dedi? Allah'ım şahit ol. Bak ne diyorlar? Şahit ol. Demek ben vazifemi yapmışım. Ha. Resulullah aleyhisselatü vesselam bizim üzerimize bekçi değil. Ancak nedir? Getirir meseleleri bize bildirir. Yapmak senin elinde, yapmamak senin elinde. Yaparsan Allah'a razı eder, cenneti kazanırsın. Yapmazsan cehennemi koylarsın. Cennet de dolacak, cehennem de dolacak. Evet. Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kayıtsız, şartsız itaat edeceğiz? Allah Subhanehu ve Teala bunu da ne yapmış bize bildirmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tebliğ edilmesi ve açıklanma yetkisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş. Allah Subhanehu ve Teala en nahl Suresi 44. Ayet-i Kerime'de bu hususu bize şöyle beyan ediyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرًا لِتُبَيِّنَا Lil Nasim a nüzle eliim lâ allem yetefkarun sübhanallah. Ve anzeln alek alzıkra Muhammed sallallahu aleyhi vesallam biz zikri yani vahiy ne yaptık sana indirdik ne için li tübeyne İnsanlara beyan edip açıklayasın diye. Yani Kur'an'ı biz indirdik sana yük olsun diye değil. Sadece nasıl iman edecekler? Nasıl amel edecekler? Oradaki imani gerçekleri ameli gerçekleri en güzel şekilde açıklayasın diye insanlara. Me nüzle ileyhim Onlara ne indirildi? Bilinsin diye. Yani onların bilmesi, anlaması için sana indirdik sen de onların dilinden konuştuğun için ne yaptın onları anlattın. Herkesin anlayacağı şekle getirdin Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim muamma bir kitap değil. Bakıyorsun bugün birileri bir kitap yazmış. Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamını anlıyorsun. Apaçık. Hiç gizli kapaklı efendime söyleyeyim anlaşılmayacak muğlak kelimeler yok. Gizli kelimeler yok. Sır olan mevzular yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisini de okuyorsun. Ha tabi ilimde musul sahibiysen yani biraz altyapın varsa anlıyorsun öyle hiç ee, Arapçadan anlamıyorsun. Efendime söyleyeyim Kur'an Ben anlamıyorsun, hadis ilimden anlamıyorsun. Usul okumamışsın bir şey okumamışsın. Onun hepsini anlayacak hali, hali yok yani. Ama muhakkak bir şeyler anlarsın. Fakat geliyor bir adam bir kitap yazıyorsun. Sübhanallah onu... Okumakta anlamakta zorluk çekiyorsun. Ben anlamadım deyin. Sen anlamazsın diyorsun. Çünkü sen nesin? Rusum alimisin? E siz Biz batıni meselelerle ne yapıyoruz? Meseleye çözüm kavuşturuyoruz. Allahu akbar. Demek Allah Subhanahu ve Teala batinilere ayrı, rusumilere ayrı. Böyle bir şey etmiş söylemiş. Kim eğer siz anlayamazsınız. Bunlar manevi İlimlerdir, bilgilerdir diye yaklaşımla size söz söylüyoruz. Bilin ki bunlar deccaldır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ne yapıyordu? Sahabe-i Kiram anlıyordu. Anlamakta güçlük çektiklerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediyorlardı. Ya da Resulullah onların anlamakta güçlük çektiklerini anladığında başka bir kelimeyle anlatıyordu. Neden senin şeyhının sözünü anlamıyorum ben? Deli miyim ben? Evet. Heh. Allah Azze ve Celle <gülüyor> burada ne diyor? لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَتَفَكَّرُونَ Umulur ki onlar bunu ne yaparlar? Tefekkür ederler. Düşünürler, anlamaya çalışırlar. Anlayamadıkları yerde anlayana bilene sorarlar. Bu kadar basit. Evet. Bu dinin kaidelerini, ahkamını, inanç ve amel sistemini açıklamayı Allah Subhanehu ve Teala Muhammed Aleyhisselam'ın uhdesine vermiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu en güzel bir şekilde başarmıştır. Bu hususta e, i̇bn Mace'de çok etkileyici bir hadis vardır. İbn-i Mace'de birinci cilt Mukaddime 11'de. Evet. An İbn Abdullah Abdillahi Radıyallahu anhu Abdullah'ın oğlu Cabir radıyallahu Anhu'dan geliyor bu rivayet. Diyor ki kal dedi, söyledi kumna inden nebiyy sallallahu aleyhi ve sellem biz Resulullah aleyhissalatü selamla beraber ne yapıyorduk? Bulunuyorduk. Hatta hattan bir hat çizdi. Yani yere ne yaptı? Bir hat çizdi. <gülüyor> ve hatta Hattayını an yemini ve hatta hattayını an yasarı. Yere bir çizgi çizdi, onun sağına ve soluna şöyle ne yaptı iki tane yol yaptı. Sonra vurdu elini. Subhanallah. Sonra ne yaptı elini koydu, fi <gülüyor> hatta ortada çizmiş olduğu hatta yani çizgiye elini koydu. Fakala <gülüyor> dedi ki, "Hâza <gülüyor> sabilullahi." Bu Allah Azze ve celle'nin yoludur. Tımma taala herhil ayet. Sonra şu ayeti ne yaptı? Okudu. Ve en haza sıratı mustakimen fettebi'uhu ve la tettebi'us subul fe tafarraqu bikum an sabilih. Yara bir çizgi çiziyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Onun sağına iki çizgi çiziyor yol gibi onun soluna iki çizgi çiziyor sol gibi. Elini ortadaki o e, ilk defa çizdiği e, çizgiye koyuyor. Ve hâve sebilullâhi buyuruyor. Bu diyor Allah'ın neyidir? doğru yoludur. Bakın şimdi. En an suresi 150 3 ayeti geldi. Bu ne demek istiyor peygamber aleyhisselam burada bu benim dost doğru, dost doğru yolumdur fettebi'uhu <gülüyor> ona tabi olun ve la tettebi'u sübule başka yollara tabi olmayın feteferraka kuman sebil yoksa sizi Allah Azze ve Celle'nin yolundan alıkoyarlar bakın kardeşler bu ayeti kerimede bir sebil bir de sübül kelimesi geçiyor çok enteresan İkisi birisi yol ötekisi yollar demek. Yani Allah Azze ve Celle'nin yolu Allah'a götürecek olan yol bir tane. Allah Azze ve Celle'den ayıracak Allah Azze ve Celle'den gaflete düşürecek olan yollar Allah Azze ve Celle'nin yolundan gayri kalan yolların hepsi. Hidayete götürücü bir tek yol var. Dalalete götürücü sayısız yollar var. Enam 153 El Enam 153 Hidayet yolu bir tane, Muhammed Aleyhisselam'ın ashabına öğrettiği yol, akide ve ameller Allah şekli, Allah. stili, durumu. Evet. Ya Rabbena. Dermi birinci cilt, 279'da bir başka e, versiyon var. Bu tali yolların başına birer şeytan oturur ve insanları kendilerine çağırır buyurmuştur. Yani bir yol çizdi hadisin öncesinde o yola zıt olan tenakuz teşkil eden birer kısa yol yaptı ve ne dedi bu yollara birer bu yolların başına birer şeytan oturur ve kendilerine çağırır. Halbuki Allah celle Şanuhu ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah'a çağırandan daha doğru sözlük kim var? Biz ne diyoruz kardeşler? İnsanlara davet ederken Allah celle Şanuhu böyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İmamlarımız da bu ayeti kerimeyi, bu hadisi şerifi daha iyi anlamamız hususunda ne yaptılar? Şu şu şu ayetten delil getirerek, şu şu şu hadislerden delil getirerek Arapça edebiyat ve gramer kaidelerini kullanarak bize bunun bu şekilde anlamamız gerektiğini ne yaptılar? Ortaya koydular. Evet, hiç kimse hiç kimse hak sahibi değil ki benim mezhebime gel benim tarikatıma gel benim yoluma gel benim hocamın yoluna gel demeye hak sahibi değil Kur'an'a gel sünnete gel diyecek <gülüyor> Ebu Hanife rahimahullah ne dedi İn hadif fe huve mezhebi hadis sahih olduktan sonra o benim görüşüm Demek evet, ki sahih hadise çağırdı bu imamlar. Kendi görüşlerine çağırmadılar. En doğruyu biz biliyoruz. Bizden gayrıkiler batıldırlar demediler. Hadise çağırdılar. Kur'an'ı daha iyi anlayan sahabenin yoluna çağırdılar. Evet. Kur'an'ı ilk tefsir eden Rasulullah'tır kardeşlerim <gülüyor> Kur'an'ı ilk tefsir eden Rasulullah'tır Kur'an'ın şimdi birkaç çeşit tefsirini yapıyorlar rivayet tefsiri diyorlar dirayet tefsiri diyorlar bir de öteki <gülüyor> ne var? batini tefsir. işari neymiş efendim batini tefsir bunların içinde sadece rivayet tefsiridir. Yüzde yüz kabul edilecek olanlar. Çünkü sahih hadislerle ne yapıyorlar? Tefsir ediyorlar. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim şöyle tefsir olunur. Ayetin ayetle tefsiri, ayetin hadislerle tefsiri, e, ayetin sahabe-i kiramdan gelen sahih rivayetlerle tefsiri. Bir de ayetin e, Arapça e, gramer ve lügattaki ilk cahiliye devri şairlerinin şiirlerinden şahitler getirerek tefsir edilmesi. Öyle ben uykuya yaptım, Gördüm. Resulullah aleyhisselatü vesselam bana geldi. Şöyle yap dedi. Efendime söyleyeyim. Aa bunu yapma dedi. İşte Allah bana azze ve celle rüyamda gözüktü. Şunu şu şekilde tefsir et dedi. Bunların hepsi küllen yalan. Şeytan bunlara geliyor. Şeytan kendi dostlarına vahyeder diyor Allah Celle Şan. Allah vahyediyor kullarına, peygamberlerine seçtiği peygamberlere şeytan da vahyediyor onu Rab tutan onu kendilerine numune addeden, onun yolunda giden kimselerde şeytan ne yapıyor? Kendi vahyiyle aldatıyor. Evet. Allahümme ya Rabbena Demek ki bir mümin kendisi için dünyevi ve uhrevi şeyler hakkında sadece vahiden olana razı olacaktır. Vahide de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açıkladığı şekilde Nerede? anlanmalıdır. Yani bu şekilde anlarsak vahyi anlamış oluruz. Yoksa herkes vahiy kendi kafasına göre, onun bunun uydurduğu kıydırdığı kuraflata göre anlamaya çalışırsa binlerce din olur Muhammed'in aleyhisselam'ın dininin haricinde. Ama kendilerine ne yaparlar? Ee, Ehli sünnetlikten geriye çıkarmazlar. Ehli sünnetiz derler. Efendime söyleyeyim, hak ve hakkaniyet üzere yürüyoruz derler, boşa kürek çekerler. Bakacaklar ki çok iş yaptılar. Ahirette yaptıkları hiçbirisinin Allah aslı astarı olmadığı için bozulduğu için bidatlarla kendi kafalarına göre iş yürütmeye çalıştıkları için Allah Celle Şanuhu sağ taraftaki meleklere izin vermeyecek yazmayın bunların amellerini kabul etmeyin çünkü ben böyle ne yapmadım emretmedim bu şekilde benim Muhammed'im aleyhisselam göstermedi öğretmedi bunlar kendi kendilerine uydurdular kendi kendilerine uydurulan meseleler de Allah Azze ve Celle ne yapmayacak? Hayırlı amel olarak kabul etmeyecek. <gülüyor> Kim bir dakika uyduruyorsa Muhammed Aleyhisselam'a ve onun dinine Allah Azze ve Celle'ye ve Kitabullah'a iftira atıyor demek. Evet. <gülüyor> Rabbimiz Celle ve Ala kendi vahyine ve Resulüne ittibayı farz kıldığı gibi vahye muhadap olan sahabenin Kur'an'ı ve sünneti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri gibi algılamalarına onların iman ettikleri gibi iman edilmesine onların amel ettikleri gibi hayata tatbik etmeye çağırıyor Allah bizi Celle Şanuhu ve bu da farzdır bizim üzerimize zira Allah Celle Şanuhu Bakara suresi 137. ayeti kerimede şöyle buyuruyor ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? Hocam söyü başından alabilir misiniz? Daha başından alabilir mi? Da... Bir dakika. 37 hocam. Bir dakika. Ne söyleyeyim? Sözün başladığı zaman. Şimdi Rabbimiz Celle Velalâ kendi vahyine ve resulüne ittibayı farz kıldığı gibi dikkat edin burasını Vahy'e muhatap olan ashabın ve vallahi aleyh Kur'an'ı ve sünneti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri gibi algılamamızı onların iman ettikleri gibi iman etmemizi onların amel ettikleri gibi amel edip bu bilgileri hayatımıza tatbik etmeye bizi ne yapıyor? Çağırıyor. Bu da farz. Bu konuda Rabbimiz Celle Şanuhu Bakara suresi 100 37. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Fe in amenu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadu. Fe amenu eğer iman ederlerse, kimler iman ederlerse? iman edecek olanlar. Bi misli ma amantum bihi sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse. Yani siz iman ettiniz Zira vahyin ne olduğunu gördünüz, iman hmm. esaslarını öğrendiniz, bildiniz. Siz, burada Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını ne yapıyor? Hmm. Tebcil ediyor, övüyor. Yani siz öğrendiniz, hmm. iman edecek olanlar sizin gibi iman ederlerse de amel ederlerse çünkü iman ve amel ne yapmıyor? Birbirinden ayrılmıyor. Kim ki imanı ve ameli birbirinden ayırırsa bunlar bu cihette ehli Sünnet'ten harica çıkmışlardır. Evet. Sizin gibi iman ederlerse فَقَدِهْتَدَوُ Muhakkak ki hidayette olurlar. Sizin gibi iman etmeyen, sizin gibi amel etmeyen, sizin gibi kabul etmeyenler hidayetten mahrum olurlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu da neyle? مَحُمْ muhalifle? Öyle değil mi? Eğer yüz çevirirlerse Yani sizin gibi iman etmekten Sizin gibi amel etmekten Sizin gibi kabul etmekten Yüz çevirirlerse Muhakkak <gülüyor> ki onlar Adavet üzere Şekva üzere ne yaparlar olurlar ihtilaf üzere olurlar Hak ve e, adalet üzere olmazlar Feseyekfikehumullah <gülüyor> İşte bu şekilde kabul etmeyen, kendi kendilerine inanç sistemi oluşturan, iman sistemi oluşturan, amel sistemi oluşturan bidatlarla Kur'an'a ve sünnete yaklaşan kimseler hususunda Allah subhanehu ve teala onlar için sana ne yapar? Kifayet eder. O batılları hususunda Allah sana kifayet eder. O batılların yapmış olduğu batıllar bidatlar ne yapmaz? Sana etki etmez, senin diğerini de bozmaz. O السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Muhakkak ki o Allah Celle Şanuhu semi'dir yani işiticidir ve alimdir, bilicidir. Yani herkesin yaptığını görür, bilir, işitir. Allah Azze ve Celle yapılan hiçbir şey gizli kalmaz. Evet, Rabbimizin Celle Şanuhu daha sonradan gelecek ve iman edecek olan kişilere ashab-ı kiramın numune göstermesinin birçok hikmeti vardır. Evet, zira onlar vahyin imzaline şahit oldular ve vahyin ne şekilde anlaşılması gerektiğini de Peygamber Baba. sallallahu aleyhi ve selleme talebelik yaparak öğrenmişlerdi. Yani <gülüyor> ustaları Resulullah aleyhissalatü vesselam. Evet. Rabbimizin celleşanuhun vahyindeki muradı en iyi bilen ve en iyi anlayan Baba. Baba. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Evet. Allah vahyetmiş. Allah'ın muradını en iyi bilen Resulullah Aleyhisselatü Vahyin kendilerine en iyi, en doğru ve en güzel anlatılan topluluk da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin can dostları, arkadaşları ve ashabı, kiramı idi. Onlar da bizim efendilerimiz. Bundan dolayı Rabbimiz Celle Şenhu o topluluğu yüce kitabında Övmüş kendilerinden sonra gelip iman edecek olanlara onların yolundan gitmelerini, onları izlemelerini, onların iman edip amel ettikleri gibi iman edip amel etmeyi hayat tarzı tutturmalarını emretmiştir. Konuda ilahi ferman kısa ve kesindir. şüpheye düşürecek hiçbir şey yok şimdiye kadar var mı? Yok. Anlattığımız meselelerden, ''Aa hocam burasını ben anlamadım, şurası eksik olmuş, şurası birazcık şöyle olsaydı daha iyi olurdu.'' diyebilecek olan var mı? Yok. Evet. Rabbimiz Azze ve Celle, ''Ya onlar gibi olacaksınız, yani sahabe-i kiram gibi olacaksınız.'' hidayette doğru ilerleyeceksiniz ya da sapıklıkta bocalayıp kalacaksınız buyuruyor evet bu hususta şimdi böyle bunu söyledik de niye göre söyledik ha hocam Allah böyle bir şey söylemedi yok ya bak bakalım söyle mi söylememiş mi <gülüyor> Nisa sonrası 115. ayeti gelmeden Abimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ومن يشاقق الرسول كم كان رسول صلى الله عليه وسلم يعني محمد عليه السلام مخالفة درس لزمان Min بعد ما تبين له الهدى kendisine hidayet geldikten her şey açıklandıktan sonra her şey beyan edildikten sonra ilim geldikten sonra hüccet beyan edildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ederse ويتبع غير سبيل mu'minin müminlerin yolundan başka bir yola da ittiba ederse uyarsa bakın hep ne yapıyor sebil sebil sebil sübül geliyor mu bak hidayet yollarını Allah azze <gülüyor> ve celle Resulü gösterdiğinde hep sebil kelimesi kullanılıyor yani tek bir yol dalalet yolları sübül yahut da turuk olarak ne yapıyor zikrediliyor çoğul olarak zikrediliyor Hidayet, hidayete götürücü yol bir tane. Şimdi ne diyorlar maskaralar? Allah Azze ve Celle'ye götürücü yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır. <gülüyor> Subhanallah. Kendi bidatlarına ne yapıyorlar? Yol açıyorlar. <gülüyor> Kendi bidatlarına kılıf buyuruyorlar. Hadi bir tane. Haktan başka Fema ve ba'dül hakki illed dalal Allahu Teala böyle buyuruyor. Böyle de buyuruyor. Haktan başka dalalet, hakkın ötesinde dalaletten başka ne var? Hmm. Bak hak bir tane. İşte yine burada veyette bi gayri sabilil mu'minin derken müminlerin yollarından gayra sebilil müminin, müminin müminlerin yolundan başka bir yola seyr ederse, ittiba ederse ma tevella <gülüyor> girdiği yolda diyor, onu ne yaparız? bırakırız nereye girdi bu adam? bidat yoluna girdi bidatın içine patinaj yapar nereye girdi? dalalet yoluna girdi, dalalete bocalar durur, çıkamaz neden? <gülüyor> kardeşler şirkin tövbesi olduğu halde alimler demişler ki bidatın tövbesi yoktur. Neden? Adam kötü görünüyor çünkü. Nasıl bidatın tövbesi yokmuş? Şirkin tövbesi. Şirk mi kötü bidat mı kötü? Şirk Şirk daha kötü. Şirkin tövbesi olduğu halde neden bidatçının tövbesi yokmuş, bidatın tövbesi yokmuş? Çünkü şirk işleyen, günah işleyen, haram işleyen, mekruh işleyen bir adam eğer başını elleri arasına alır biraz düşünür de yanındaki Müslüman da yaptığının hatalı olduğunu gösterirse adamın ayakları suya erer der ki Sübhanallah gerçekten Kur'an'da sünnette olmayan bir şey yapmışım. Sahabe-i kiramın e, yapmadığını yapmışım. Müştehit imamların bildirmediği bir şey yapmışım. Kurafat içinde yüzmüşüm der. Yaptığı kötülüklere pişman olur. Estağfirullah der. Allah Azze ve Celle günahını tevbe eder dilerse. Ama bidat ehli, bidat ehli, bidat işlediğinin farkında değil. Ve adam bidatından da tevbe etme ihtiyacını hissetmediği için bidatçının tevbesi yok. Yoksa bidatçı da gelse, Estağfirullah ya Rabbi ben pişman oldum Allah'ım falanca şeytanlar ne yaptı? İnsan ve cin şeytanları beni kandırdı. E ben de, cahildim, cühele aydım onların dümen suyuna uydum Allah'ım beni affu mağfiret eyle derse Allah subhanehu ve teala rahim, affeder ama bu bidatçı yaptığı işin bidat olduğunu dinde <gülüyor> <aleykümselam>. <gülüyor> dinde hop, onu zaten ibadet olarak yapıyor hayır olarak, hayır olarak görüyor Allah azze ve celle'ye yaklaşma vesilesi görüyor o bidatları onun için zaten tevbe etmeye ondan vazgeçmeye ihtiyaç duymuyor ihtiyaç duymadığından dolayı bidatçının tevbesi yok yoksa gelse adam gibi bilse yaptığının kötü olduğunu Muhammed Aleyhisselam'ın dinine ihanet olduğunu bilse tevbe etse Allah Azze ve Celle onu da şey edecek Allah'ın vakti ılıksız koy evet ve nuslihi cehennem Allah tehdit ediyor onu cehenneme diyor yaslarız. Allah, Allah, Allah. Kimi? Kimi? Kendisi hak beğen olduktan sonra mimlilerin yoluna Vesselam'dan gelen hak ve hakkaniyeti gördüğü halde onu beğenmeyip Sahabenin yolundan ayrılırsa yahut da sahabenin yolunu eksik görür de kendileri bir şeyle onları <gülüyor> Tamir etmenin Tadil etmenin Onlara bir şeyler koyup da Allah Subhanahu wa Taala'ya Daha çok yaklaşmanın Yollarını ararsa Bak bir tanesi ne yaptı Sahabe-i kiramı beğenmedi Ötekisi beğendi ama Onunla yetinmedi bir şeyler daha Tafdil etti Ortaya koydu Allah azze ve celle yaklaşmanın yolunu aradı Allah Subhanahu wa teala Bildirmedi mi Neylerle yaklaşacak Resulullah ne buyurdu Aleyhissalatu vesselam? Kul diyor Allah Azze ve Celle'ye farzlarla diyor yaklaşır. Nafileleri icra ve ifa etmeye başladığında Allah Azze ve Celle o sevmeye başlar. Ve bak Allah neden razıymış? İbadetlerden razıymış. Hangi ibadetlerden? Allah ve Resulü'nün gösterdiği ibadetlerden. E sen bunu yaptın. Allah ve Resulü'nün gösterisine gösterdiğine paralellik arz eder bir şey mi yaptın? Yok. Deftimbelek çalıp oynadın. Onu da Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma vesilesi saydın. <gülüyor> ne kadar oldu? İyi. Bir saat tamamen. Burada inşallah ne yapalım? Bir saat et tamamen. Yoruldunuz mu? Ben anlatırım Allah'a izniyle. Allah bir saat, iki saat, üç saat, saat, saat anlatırım. Yeter ki siz demeyin efendim. Hocam, Hocam yorulduk. Çıkma. Uyanlar yerini değiştirsinler. Hah. 10 dakamız var, hocam. bir saat. Bir saat tamam, hocam. tamam inşallah. Ya 10 dakik, 15 dakikada olabilir yani. <gülüyor> Hah. Evet, Allah Azze ve Celle, Sahabe-i Kiramın yolundan ayrılanları cehenneme yaslayacağını ne yapıyor, bize bildiriyor, tehdit ediyor. Sahabe-i Kiramın yolundan ayrılmayın Resulullah aleyhissalatü gelen hidayeti görmemezlikten gelmeyin diyor vesayet masira ne kötü bir yerdir diyor yaslanılacak olan cehennem adam ne diyor şimdi yeter ki senle beraber olayım diyor cehenneme gitmeye razıyım cehenneme kadar yolun var evet. adam öyle diyor Gavs hazretleriyle diyor beraber olayım cehenneme gitmeye diyor razıyım inşallah gidersin temenni ettiğin cehenneme ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni eselükel cennet ve e'udzubike minen nâr demiş yalvarmış Allah subhane ve teala'ya Allah'ım cenneti senden istiyorum cehennemden sana sığınıyorum Resulullah sığıyor, Bunlar sığınmıyorlar. Bunlar gitmek istiyorlar oraya. Hadi buyurun gidin. Zaten gideceğiniz yer orası. Neden? Çünkü Allah'ın dinini bozdunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermediği meseleleri din olarak kendinize ne yaptınız? Seçtiniz gideceğiniz yer. Tabii cehennem. İşte bu ayeti kerime. Sizin gideceğiniz yeri şey diyor gösteriyor. Evet. Ve <gülüyor> yettebi'a. Gayra sebilil mu'mininden kasıt. Sahabe-i kiram diyoruz değil mi? Gelip <gülüyor> birisi dese ki nereden çıkardınız sahabe-i kiram olduğunu bunların yazıyor mu sahabe-i kiramdır diye. O zaman şöyle cevap veririz. Çünkü Allah Subhanahu ve teala bu ayeti kerimeyi inzal buyurduğunda iman ehli olarak sadece sahabe-i kiram vardı yeryüzünde sahabeden başka iman etmiş kimse yoktu biz burada ne yapıyoruz bunların sahabe-i kiram olduğunu çıkarıyoruz bak orada el-rasul er kelimesi var söylüyor mu bu Muhammed aleyhisselamdır diye söylemiyor. Nereden anlıyoruz onun Muhammed Aleyhisselam olduğunu? İşte orada harfi tarif olan elif lam takısından anlıyoruz. Allah Azze ve Celle her şeyi öyle ince ince, ince ince ince söyleyecek olsaydı Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim 616 sayfa olmazdı. 6234 ayet olmazdı. Milyarlarca ayet olurdu. Her şeyi ince ince yazacak olsaydı, söyleyecek olsaydı. Evet. Kardeşlerim şimdi isterseniz burada bitirelim Heh. Çünkü Bundan sonra Rasul'e karşı çıkmak nasıl olur Bunu açmak lazım Bu bir ders olacak olan e, Konu İnşallah burada şey edelim Baya da var daha Yani cezakumullah hayran Evet Burada Allahum amin Oli cemiyat ne yapalım? şimdi nihayete erdirelim daha sonraki dersimizde inşallah ne yaparız Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a nasıl muhalif olunur onu işleyelim. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en ilahe rabbil